Merhabalar değerli dinleyenler. Radyonuz Akre Ertem'de bir İslam bilginleri ve icatları programında daha sizlerle birlikteyiz. Birlikte olmaktan duyduğumuz mutluluğu ifade ederek hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz efendim. Değerli dinleyenler. Susuzluğun son derece gündemde olduğu, dünyamızdaki su stoklarına tükenerek bu yüzden savaşların çıkabileceğinin senaryolarının dillendirildiği şu günlerde uzayın sınırlarının keşfiyle uğraşmakta olan bilim adamları dünyamız dışındaki gezegenlerde de yeni bir takım su kaynaklarının mevcut olabileceği hususundaki çalışmalarını daha bir hızlandırmakta, bu çalışmalarının sonucunda da olaya daha bir ümitli ve olumlu yaklaşmaktadırlar. Bilim ve Teknik Dergisi'nin Temmuz 2007 sayısında yayınlanan 12 Haziran 2007 tarihli NASA basın bültenindeki makaledeki bilgiye göre, bu çalışmaları sürdürmekte olan gökbilimciler, Mars kutbu son su deposumu sorusuyla yeni bir gündem oluşturmayı başardılar. Mars'ın güney kutbundaki buz takkesinin, kızıl gezegenin bütün yüzeyini kaplayacak, ve 11 metre derinliğinde bir okyanus oluşturmaya yetecek kadar su barındırdığını tahmin etmekteler. Üstelik bu hesaplara Kuzey Kutup Bölgesi'ndeki su takkesi ya da toprak altında bulunduğu tahmin edilen su dahildi. Bir başka çalışmada Mars yüzeyi ve Mars'ta okyanusların olup olmadığıydı. Kaliforniya'da bulunan Berkeley Üniversitesi'nden jeofizikçilerin gerçekleştirdiği çalışma, yaygın inanışın aksine, milyarlarca yıl önce Mars'ta büyük okyanuslar bulunmadığı tezini savunanların temel dayanağına ağır bir darbe indirdi. Dünyadan bakıldığında bile, kızıl gezegen Mars'ın kuzey kutbunu çevreleyen geniş bir ova, ...tortullarla doğmuş bir okyanus havzası izlenimi veriyor. 1980'li yıllarda NASA'nın Viking uzay araçlarının yolladığı görüntüler... ...kuzey kutbu yakınlarında her biri binlerce kilometre uzunluğunda... ...ve dünyadaki okyanus kıyılarının jeolojik özelliklerini taşıyan... ...sahil şeritleri olduğu tahmin edilen bilgileri ortaya koymuştu. Birine Arabia ismi verilen, daha genç olduğu tahmin edilen ötekine ise... Deuteronilus adı verilen kıyıların 2-4 milyar yıl önce oluştuğu hesaplanıyor. Ancak 1990'lı yıllarda NASA'nın uzaya gönderdiği Mars gezegen kaşifi aracının girdiği Mars yörüngesinden 300 metrelik ayrıntıları bile saptayan yüksek çözünürlüklü yüzey görüntülerinde kıyı şeritleri içinde birkaç kilometreye varan yükseklik farklarının olduğu ve kıyıların tepe noktaları arasında birkaç kilometre uzunluk bulunan dalgaları andırdığı belirlenmişti. Dünyamızdaki kıyıların denize göre sabit yükseklikte bulunduğunu göz önünde tutan birçok gezegen bilimci, bu durumda Mars'ın bir zamanlar okyanuslara sahip olduğu görüşünü reddetmişti. Şimdi ise Berkeley ekibi, bu dalgalı kıyının Mars'ın dönüş ekseninin dolayısıyla kutuplarının son 2-3 milyar yıl içinde, yüzey boyunca 3 bin kilometre kadar kaymalar göstermesiyle açıklanabileceğini keşfetmiş bulunuyorlar. Sonuçları Natur dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, kendi çevresinde dönen cisimlerin ekvatorları şişkin hale geldiğinden, bu gerçek kutup gezinmesi kıyılarda Mars'ta görünenlere benzer yükseklik dalgalanmalarına yol açmış olabilir. Berkeley ekibinin yer ve gezegen bilimleri profesörü Michael Manga, dönme ekseni yüzeye göre kayma gösterdiğinde, ''Yüzey topografyası bozulma, yani deformasyon gösterir, bu da Mars'taki kıyılarda kendini belli ediyor.'' diyor. Aynı ekipten Taylor Perron'a göre de, Mars ve Dünya gibi esniyebilen bir dış kabuğa, yani litosfere sahip gezegenlerde katı yüzeydeki biçim değişikliği deniz yüzeyinden farklı oluyor, dolayısıyla topografyada düzensiz bir değişime yol açıyor. Theron'un hesapları, Arabiya kıyısının yüksekliklerinde 2,5 kilometre, Deuteronilus kıyısındakilerde ise 0,7 kilometre farklılıklar olabileceğini ortaya koyuyor. Ekip üyelerinden Mark Richards, Bulgu, Mars'ta bir zamanlar bir okyanus bulunduğunu doğruluyor, diyor. Richards'a göre bir gezegenin dönüş eksenindeki kayma, güneşe sabit kalırken, kabuk bu eksene göre yer değiştirir. Bir gezegenin kütlesinde önemli bir yer değişikliği... ...dönüş ekseninin de yer değiştirmesine neden olur. Çünkü kendi çevresinde dönen bir gezegen... ...kütlesi dönüş eksenine en uzak mesafedeyken kararlı olur. Richardson bilgisayar modellemeleri... ...dünyanın geçmişindeki gerçek kutup kaymasının da... ...gezegenimizin derinliklerindeki sıcak manto tabakasının bir noktasında... ...yüzeye doğru kabarmasından kaynaklandığını gösteriyor. Bazı araştırmacılar... Bu habarmanın 800 milyon yıl önce dünyanın dönüş eksenini 90 derece kaydırarak gezegenimizi yana yatırdığını öne sürüyorlar. Değerli dinleyenler, Berkeley araştırmacılarına göre Mars'ın dönüş ekseninin bugünkü konumundan 50 derecelik bir ilk kayış ki bu rakam yüzeyde 3000 kilometreye karşılık geliyor, Arabiya kıyısının biçim değiştirmesi için yeterli. Araştırmacılar daha sonra meydana gelen ve bugünkü eksen konumundan 20 derece sapan bir kaymanında, Deuterolinus kıyısının biçimini bozduğu sonucunu çıkarıyorlar. Ekibin vurguladığı bir noktada, Mars'ın gerek bugünkü, gerekse söz edilen eksen kaymalarında oluşan kuzey kutuplarının, gezegenin bugünkü ekseninin Hemen kuzeyde yer alan ve en yeni volkanik püskürmesinin ürünü olan Olympus Mons'u da içine alan en büyük Mars yüzey yapısı olan Tarsis platosuna eşit mesafede bulunması ve düz bir çizgi meydana getirmeleri. Güneş sisteminin en büyük volkanı olan ve Mars kabuğunun katılaşmasından az sonra oluşan Tarsis platosunun 4 milyar yaşında olduğu biliniyor. Her zaman canlı... ...her zaman beyaz bir dalga. Değerli dinleyenler... İslam bilginleri ve icatları programımızda Mars gezegenini anlatmaya devam ediyoruz. Mars'ta bulunan Tarsis platosuyla kutup kayma çizgisinin göreli konumları, araştırmacılara göre Tarsis'ten daha büyük bir kütle kaymasının yol açması beklenen konumlarla tam olarak örtüşüyor. Bunun da nedeni gezegenin eksen konumunu, en büyük kütleyi içeren, Tarsis'i ekvatorda tutacak biçimde yeniden düzeltme gereksinimi duyması. Araştırmacılara göre bu konumların bir rastlantı sonucu ortaya çıkması düşük bir olasılık. Profesör Menga, küçük bir selin 3 milyar yıl önce Arabiya Okyanusu'nu birkaç kilometre derinliğe kadar doldurmuş olması halinde kutup bölgesinde oluşan bu büyük kütlenin kutbu 50 derece güneye kaydırmış olabileceği görüşündü. Okyanus sularının ortadan kaybolmasıyla da kuzey kutbu eski yerine dönmüş daha sonra ise Deuterolinus kıyısını oluşturan bir başka selin etkisiyle yine 20 derece kaymış olabilir. Bir başka senaryoya göre ise Arabia ve Deuterolinus giderek küçülen bir okyanusun kıyıları olabilir. Ve giderek azalan kütle, kutup kaymasını 50 derecelik değerinden 20 dereceye çekmiş olabilir. Daha sonra, Arabiya okyanusunun bütünüyle kaybolmasıyla da, kutup bugünkü konumuna geri dönmüş olabilir. Ekip üyelerinden Richard ise Mons’un 100 milyon yıl gibi kısa bir zaman önce yeni lavlar çıkartmış olduğuna işaret ederek bu senaryoya fazla itibar etmeyip Mars'ın sıcak derinliklerindeki ısı aktarım mekanizmasının kutup kaymalarına neden olabileceğini söylüyor. Profesör Menga'da, Mars'ta kaynağı bilinmeyen suyun, böylesine kutup kaymalarına yol açabilmek için, dünyada görülenden çok daha büyük sellere yol açmış olması gerektiğine, çünkü Tarsis platosunun kenarlarında muazzam kanyonların kazılmış olduğuna işaret ediyor. Peki, bu kadar su nereye gitmiş olabilir? Okyanusların suyu buharlaşmış olabileceği gibi yeraltı yarıklarına da kaymış, yüzey yakınlarında donmuş durumdayken derinliklerde sıvı halde varlığını sürdürüyor olabilir. Tabii bunların hepsi elde edilen veriler sonucunda oluşturulan senaryolar ve tahmini bilgiler. En doğrusunu yüce yaratan Allah bilir. Değerli dinleyenler, tarihin derinliklerinden bu yana süre gelen bu inceleme ve araştırmalar dünya durdukça da devam edecek. Her geçen gün eski bilgileri yenileyen, bilinenleri değişikliğe uğratan ve yeni bilinmeyenlerle karşılaşan bir ilim dalı olan astronomi dalında isim yapmış bir İslam bilginini i̇bn Şatır'ı tanımaya çalışacağız bu bölümümüzde. i̇bn Şatır Kendisinden İslam Koperniği diye söz edilen, çalışmalarıyla Koperniği'ye ışık tutan İslam dünyasının sayılı astronomlarından, Şam'da yetişen büyük astronomi âlemi. İsmi Ali bin İbrahim bin Muhammed el-Ensari olup, Künyesi Ebu'l-Abbas, lakabı Alaaddin'dir. İbni Şatır diye meşhur olmuştur. Hicri 704, miladi 1304 senesinde Şam'da doğmuştur. Altı yaşında babasını kaybeder. Yetiştirilmesi için dedesi tarafından amcasının yanına verilir. Amcasının yanında fil dişinden ve odundan kakmacılık sanatını öğrenir. Bu sebepten mutaim lakabını alır. Bu sanat sayesinde çok zengin olur. Astronomi, geometri ve yıldızlarla ilgili bilgileri Ebul Hüseyin bin Hasan Şatır'dan öğrenir. İlim öğrenmek için Kahire ve İskenderiye'ye gider. Buralarda yüksek matematik tahsili yapar. Geometri ve hesap ilimlerinde üstad olur. Daha sonra astronomi ilmiyle uğraşır ve bu sahada zamanın en büyük alimi olur. Tahsilini tamamladıktan sonra Halep'e döner. Sonra Şam'a yerleşir ve ömrünün sonuna kadar Şam'daki Emevi Camii'nde muvakkit yani namaz vakitlerini düzenleyen ve baş müezzin olarak çalışır. Hicri 777, miladi 1375 senesi Ağustos ayında Şam'da vefat eder. Şam-ı Emevi Camii'nde muvakkitlik yapan i̇bn Şatır'ın hizmetlerini iki noktada toplamak mümkündür. Matematik ve Astronomi Onun matematiğe en büyük katkısı, matematiği fevkalade denebilecek şekilde basitleştirmesidir. Astronomideki hizmetleri ise, modern astronomiye temel olabilecek ve Rönesans mimarlarını dahi etkileyebilecek kadar önemlidir. Birçok rasatlar yapmıştır. Güneşi, Ay'ı ve gezegenleri incelemiştir. Daha 27 yaşındayken Şam'da yaptığı gözlemler sonucunda astronomi tarihinde mühim bir yer tutan Güneş ve Ay teorilerini ortaya atmıştır. Astronomi ilminde söz sahibi olan İbn Şatır birçok rasat ve hesap aleti keşfetmiştir. Bu aletlerin yapılış ve kullanılışları hakkında kitaplar yazmıştır. Usurlapadla astronomi aletini geliştirmiştir. Güneş saatleri üzerinde durmuştur. Batlamyus'un eserlerini açıklamış, hatalarını göstererek astronomide gerçek ve doğru bilgiler ortaya koymuştur. Bunları yaparken de ortaya koyduğu bu bilgilere yardımcı olacak yeni astronomik aletler geliştirmiş, hazırladığı bu aletler asırlarca İslam ülkelerinde elden ele dolaşmıştır. Hesaplarını yapıp projelendirerek, imal edip Şam'da muvakitlik yaptığı Emevi Camii'ne yerleştirdiği basita yani namaz vakitlerini gösteren alet çok meşhur olup asırlarca kullanılmıştır. Değerli dostlar, ünlü İslam bilgini astronomumuz İbni Şatır'ı anlatmaya devam edeceğiz ama ondan önce güzel bir eser dinleyelim. seydi gözleri durmaktan yoruldu ey tan uzak ufuklara göz gezdirmekten az kala kör oldum ey tan Değerli dinleyenler, İbn Şatır'ın diğer önemli bir hizmeti yaptığı gözlemlerle Nasırutdin Tulsiyi'nin Zici İlhanisini etmiş olmasıdır. Ayrıca o onun gezegenlerin hareketleriyle ilgili teorisini geliştirmiş, o modeli ayın hareketlerine tatbik etmiş ve ayın hareketlerine yeni bir izah tarzı getirmiştir. Bu modelde Kopernik'in sonradan ortaya koyduğu modele tıpatıp uymaktadır. İbn-i Şatır, yaptığı astronomik aletlerle de tanınmıştır ki, bunlardan bir tanesi, çok meşhur olan ve yıldızları rasat etmeye yarayan Zât-ü-Semti vel irtifadır. Bir diğeri de Ceyb ve Kavs mıstırası, yani Sinüs ve Yay Cetveli adını verdiği alettir ki, kendi icadı olan bu ve diğer aletleri iki grupta toplayarak değerlendirmek daha doğru olacaktır. Bunlardan bir kısmı gözlem için yapılan aletlerdir ki bu aletler İslam'da alet yapımına verilen önemin en güzel örneklerini teşkil ederler. Şam'daki Emeviye Camii'ndeki güneşe ayarlanamaz namaz vakitlerini tayin aleti ve Halep Müzesi'ndeki portatif güneş saati bunlara çok iyi iki örnek olur. İkinci kısım aletlerse hesaplama aletleridir. Bunlardan en önemlisi Rubu Dairesi adlı hesaplama aleti de İbn-i Şatır'ın tasarlayıp yaptığı aletlerden biriydi. Aletin bir yüzü, benzer üçgenler ve daireler yardımıyla astronomide çok geçen trigonometrik oranlar hesabı, çarpma, bölme, kök alma gibi işlemleri kolayca gerçekleştiren ve keşfi İbn-i Şatır'a ait olan bir hesap cetvelidir. Diğer yüzü ise vakit hesabı, irtifa, yani güneşin yüksekliği hesabı, gayetül irtifa, yani öğlen vaktindeki azami irtifa tayini, nısıf-fadla, yani gündüz ve gece uzunlukları farkının yarısı tayini, meyli-şems, yani güneş ışınlarının ekvator düzlemine olan eğiklik derecesi veya diğer bir deyişle, deklinasyon yani güneşin gök küresindeki ekvatordan açısal uzaklığı enlem tayini tadili zaman yani zaman denklemi hakiki ve vasatî güneş zamanları arasındaki fark arzı belde tayini namaz vakitleri ve kıble tayini gibi birçok astronomik hesaplara yarayan grafiklerden ibarettir. Bu grafikler ince hesaplar sonucu çizilmiştir. Astronomi üzerindeki tetkiklerini eklikliğin eğiklik açısını tayin yönünde yoğunlaştıran i̇bn Şatır, 1365 senesinde eklikliğin eğiklik açısını son derece dakik bir şekilde 23 derece 31 dakika olarak hesapladı. 20. asırda son derece hassas aletlerle yapılan ölçümlerde bu değer 19 saniye fazlasıyla, 23 derece 31 dakika 19 saniye olarak hesaplandığında İbn Şatır'ın ne kadar doğru bir ölçüm yaptığı ortaya çıkmıştı. İbn Şatır ayrıca Orta Çağ'da bilinen beş gezegenin hareketini ayrıntılı bir şekilde inceledi. Batlamyus tarafından ortaya atılan merkezleri birbirinden farklı daireler üzerinde hareket modelini terk ederek bir ucu gözetleyen de, diğer ucu gök cisminde olan hareketli vektör modelini kabul etti. Değerli dinleyenler, i̇bn Şatır, gezegenlerin modelinde kullandığı iki vektörden birini güneşe bağlamaktaydı. Diğer vektörü ise, rasat edilecek gezegenle birleştiriyordu. Vektörlerin sabit açısal hızla döndüğünün kabulü, yer güresinin güneş etrafındaki hareketini ve rasat edilecek gezegenin, güneş çevresindeki hareketini dairevi kabul etmeye eşdeğerdir. i̇bn Şatır'ın modelinin günümüzde kullanılan modelden tek farkı, gezegenlerin hareketlerinin dairevi olmayıp, elips bir yörüngeye sahip olmasıdır. Şunu ilave etmek lazımdır ki, bu elipser daireye çok yakın olup, büyük bir yaklaşıklıkla daire de kabul edilebilir. İbn Şatır'ın tablolarının günümüzde bile şaşırtacak doğrulukta netice vermesinin sırrı işte buradadır. Zamanının rasat imkanlarıyla yaptığı modeller değerlendirilirse onun dehası açıkça anlaşılır. İbn Şatır gezegenlerden sadece Merkürün yörüngesi hafifçe basık bir elips olduğu için iki vektör modelinin uygulanmasını tespit ederek bu basıklığı kullandığı ilave iki vektörle göz önüne almıştır. İbn-i Şatır bunlardan başka, Batlamyus'un öne sürdüğü dünya merkezli gezegenler sisteminin hatalı olduğunu da gösterdi. Batlamyus, gök cisimlerinin 24 saatte bir dünya etrafında döndüğünü sanıyor ve nazariyesini buna göre düzenliyordu. İbn-i Şatır'a gelinceye kadar bütün Avrupa alemi böyle inanıyor ve Batlamyus nazariyesinin tartışma kabul etmez derecede doğru olduğunu sanıyordu. Ünlü Müslüman ilim adamı İbni Şatır, uzun seneler süren astronomik gözlemler neticesi Batlamyus nazariyesinin doğru olmadığını ispatladı. Bu konuda şöyle demektedir. Gezegenler, gök cisimleri, yıldızlar, Batlamyus'un tasarladığı düzende seyretmiyor. Madem ki bütün gök cisimleri, gezegenler doğudan batıya doğru dönmektedir, güneş de bunlardan biri olduğuna göre doğuş ve batış vakitlerinin için değişiyor? Bundan da öteye, bu sistemde görünüp kaybolan yıldızlar da var. İşte netice itibariyle dünya ve gezegenler, güneş etrafında muntazam olarak dönmektedir. Ay da dünya etrafında dönmektedir. Bu sözleriyle İbni Şatır, güneş merkezli sistemin kurucusu olmuştur. i̇bn Şatır yazmış olduğu ziyicin ön sözünde yaptığı çalışmaları şöyle anlatıyor. Benim bu ilimle meşgul olarak bazı çalışmaları yapmamı nasip eden Allahü Teala, aritmetik, geometri ilmimi de ilerletmeyi, astronomik aletleri yapmayı ve bunların çoğunda önce olmayı da nasip etti elhamdülillah. Ayrıca astronomi ilminde benden önce gelenlerin kitaplarına da vakıf oldum. Önceki alimlerden Macriti'yi, velid, mağribi ve diğer bazı alimler, Batlamyos'un astronomi ile ilgili görüşlerinde şüphe ve tereddütleri olduğunu açıkladılarsa da, Batlamyos'un fikirlerini çürütecek bir değişiklik ve düzeltme yapamadılar. Allahü Teala, bana bu meselede de enlem ve boylam hareketlerini içine alan, rasatlarla elde ettiğim neticeleri ortaya koymamı nasip etti. Çok şükür. Bütün bunları, Talikül İrsad adını verdiğim eserimde, delilleriyle zikrettim. Kaideleri nihayet Sual adlı eserimde kısaltıp özetledim. Daha sonra yıldızların yerlerini, hareketlerini ve bunlarla ilgili hususları rasat ettiğim ortama uygun olarak ve yaptığım hesapları doğru bir şekilde astronomi ilminin en yeni kaidelerine uygun cetveller halinde bir kitapta toplayarak rasat işleri ve meseleleri hususunda esas edinilmesini diledim. Bu kitapta teferruattan kaçıp lüzumlu bablar, metotlar ve misallere yer verdim. Yıldızların yerlerinin bulunmasını hicri takvime göre düzenledim. Ayrıca epicycle sistemin yarı çaplarını, yıldızların en uzak ve en yakın olanlarına merkezler tespit ve tayin ettikten sonra kullandım. Güneşin epicyclının yarı çaplarını, ayın ve yeryüzüne en uzak, parlak ve karanlık yıldızların yarı çaplarına hesap ederek, bu hesaplara uygun olarak yaptığım astronomik çalışmaları rasat ve hesapla elde ettiğim neticeleri düzenli bir şekilde cetveller haline getirdim. Değerli dinleyenler, İslam bilginleri ve icatları programında bugünkü bilginimiz olan i̇bn Şatır'ın eserlerinden birçok Müslüman ve batılı ilim adamı faydalanmış ve tesiri altında kalmıştır. Bunların başında Kopernik gelir. Yüzyıllar sonra batıda Kopernik gözlemler yapacak ve i̇bn Şatır'ın teorilerine benzer bir teoriyi sanki daha önce hiç söylenmemiş, ilk defa kendisi bulmuş gibi ortaya atacaktı. Şarkıyatçı Victor Robert ve Profesör Nigel Bauer'in incelemeleri de bu gerçeği ortaya çıkarmış, İbn-i Şatır'ın güneş ve ay teorileriyle Kopernik'in güneş ve ay teorileri arasında birkaç ufak nokta dışında hemen hemen aynı denebilecek derecede benzerlikler bulunduğu gösterilmiştir. Acaba Kopernik teorisini ortaya atarken İbn-i Şatır'dan mı istifade etmişti? Bilinen odur ki, Kopernik çalışmalarında Diğer birçok İslam astronomu gibi İbn-i Şatırdan da istifade etmiştir. Ay ve Merkürün hareketlerini gösteren modelle Kopernik'in modeli arasında şaşırtıcı bir benzerliğe dikkat çeken Profesör Fuat Sezgin ve Profesör Doktor Aydın Sayılı araştırmaları sonucunda Kopernik'in çift epicycle sistemini ondan aldığını eserlerinde kaydetmişlerdir i̇bn Şatır'ın ve Kopernik'in modellerinin mukayeseli karşılaştırılması sonunda, Kopernik'in, nasur Tusi, i̇bn Şatır ve Merak âlimleri topluluğundan ne kadar etkilendiği ilim adamlarınca araştırılmış ve şu hususlar tespit edilmiştir. 1. Kopernik, i̇bn Şatır'ın ve Merak âlimlerinin kullandığı sabit açısal hızla dönen vektör modelini aynen benimsemiştir. 2. Kopernik'in Merküri modeli, İbn-i aynı olup sadece vektör uzunluklarında küçük farklar bulunmaktadır. 3. Kopernik'in Ay hareketini açıklayan modeli, İbn-i tamamen aynısıdır. 4. Kopernik, İbn-i gibi Merküri modelinde, Tusi'nin hareketlerine verdiği hareket biçimini kullanmaktadır. Tusi'nin bu maksatla ispat ettiği teoreme ait şekil, Kutbuddin ve Kopernik'in kitaplarında aynen vardır. Kopernik'ten bir süre sonra gelen ünlü İtalyan bilgini Galileo da İbnü'şatiri ait ilmi nazariyeler ışığında yetişerek ilk teleskobu yapmıştır. Böylece o bu alet vasıtasıyla Gök cisimlerini, gezegen ve yıldızları inceliyor ve i̇bn ortaya koyduğu nazariyeleri teker teker ispat ediyordu. Batı ve İslam âleminde tesiri büyük olan i̇bn ancak 20. asırın ortalarında tanınabilmiştir. Tam beş asır boyunca onun nazariyeleri ve başarıları Koperniğe mal edilmiş ve öğretilmiştir. i̇bn eserleri incelendiğinde, Kopernik'in olduğu kabul edilen başarıların bir çoğunun bu büyük fen bilginine ait olduğu gün gibi ortaya çıkar. İbnü Şatır yaptığı rasat ve çalışmalarını çeşitli eserlerde topladı. Otuz'a yakın eseri varsa da bunların çoğunun nerede olduğu henüz bilinmemektedir. Eserlerinden bazıları şunlardır: Bir Zijun-i Hayatil-Gayat fil Amalil-Falekiyat. 2 Risaletün Tun sun'il il Usturlat. 3 Kitabul Muhtasar fi'i Amelil Usturlat. 4 Makaletün an Nef'il Amfil Ameli bir tam. Rubu daire tahtasıyla namaz vakitlerinin nasıl tayin edileceğine dairdir. Bu mukaddime 200 bab ve bir hatimeden meydana gelmiştir. 5 Risale fi Usuli il Mil Usturlat. 6 İzahul Mugayyet Küresel astronomi ile ilgili olup, Jep ve Caustus mıstarası isimli aletiyle çözülebilecek 184 trigonometri prensibini anlatmaktadır. 7. Nihayetül Kâiyat. Değerli dinleyenler, bunlar İbn Şatır'ın bilinen eserlerinden bazılarıdır. İbn Şatır'ın burada sayamayacağımız daha onlarca eseri vardır. Altyazı M.K. Efendim Tüm Sesler Onda Güzel Değerli Dinleyenler Geçmişte yapılan çalışmalar geleceğe ışık tutmuş, bu çalışmaları sürdürmeleri için bilim adamlarına ilham ve şevk vermiştir. İşte bunun içindir ki, pratikte belki bir faydası yok gibi görünse de, birçok bilim adamı, bulundukları ödenek ve imkanları nispetinde ilmi çalışmalarını sürdürmekte ve bu çalışmalarının semeresini de görmektedirler. Çağımız gökbilimcilerinin üzerinde çalıştıkları çok bilinmeyen bir isimle anılan gökteki kuasarlar, Astronomların çalışmalarını yoğunlaştırdıkları uzaydaki oluşumlardan bir tanesidir. Bilim ve Teknik dergisinin Şubat 2007 sayısında yayınlanan makaleye göre kuasar çok uzak gök adalarının merkezlerinde faal durumda bulunan yani çevreden topladığı maddeyi yuttuğu için olağanüstü enerji yayan dev kara deliklerin bulunduğu gök ada çekirdeklerine verilen addır. Bir kuasar, yüz milyar yıldızdan oluşan bir gökadadan bin kat daha parlak olabiliyor. Gökadaların daha yeni oluşmaya başladığı dönemlerdeki faaliyeti gösteren bu canavarları, böylesine uzak mesafelerde görebilmemizin nedeni, görünür ışık ve radyo dalgaları da dahil olmak üzere, muazzam ölçekte elektromanyetik enerji yaymaları... Kuasar adını almalarının nedeni, yaklaşık yarım yüzyıl önce ilk keşfedildiklerinde radyo dalgaları yayan garip yıldızlar sanılmalarıydı. Bunları ilk gözleyen gökbilimcileri şaşırtan tayflarının başka yıldız ya da gökada tayflarına hiç benzememesi. Daha sonra ise bunların içerdiği maddeleri gösteren tayf çizgilerinin olağanüstü ölçülerde kırmızıya kaydığı bulunmuş. Kırmızıya kayma, bir gök cisminin ivmelenerek uzaklaşmasının bir ölçüsü. Gözlemci ile nesne arasındaki uzay zaman giderek genişlediği için, gök cisminin yaydığı ışığın iki dalga boyu arasındaki aralık açılıyor ve cismin yaydığı ışık yani elektromanyetik enerji, tayfın daha uzun dalga boylarını içeren kırmızı bölgesine doğru kayıyor. Gözlenen ilk kuasarın ışığının olağanüstü ölçüde kırmızıya kaydığının belirlenmesiyle, bunun görece yakın parlak bir yıldız olmayıp, milyarlarca ışık yılı uzaklıkta bir gök cisminden kaynaklandığı anlaşılmış. Böylesine uzak mesafelerdeki bir ışık kaynağının bu kadar parlak olması ise, kaynağın muazzam miktarda enerji yayan bir cisim olduğunun işareti. Daha sonraki çalışmalarla, kuasarların evrenin başlangıcına görece yakın tarihlerde oluşmuş gökadaların merkezlerinde, çevredeki maddeyi yutarken yaydıkları enerji, bütün gökadaların yaydığı enerjiyi bastıran milyon hatta milyarlarca güneş kütlesindeki kara delikler olduğu anlaşılmış. Değerli dinleyenler, o günden bu yana yüz bin kadar kuasar keşfedilmiş bulunuyor. Bunlar arasında iki kuasardan oluşan sistemlerin sayısı yalnızca yüz kadar. Üçlü kuasar sistemleri ise hiç gözlemlenmemiş. Daha doğrusu şimdiye kadar. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nden Profesör George Tijorgowski yönetimindeki bir ekip, İlk kez 1989 yılında bir başka grup tarafından gözlenen ve önce iki kuasardan oluştuğu sanılan bir sistemi yeniden incelemiş ve ilk keşfedildiğinde sistemdeki iki kuasardan birinin kütle çekimsel mercekleme denen bir olgu sonucu ortaya çıkan bir hayal olduğu sanılmış. Işık kaynağıyla gözlemci arasında bulunan büyük bir gökada ya da gökada kümesi gibi büyük kütleli bir cisim perdelediği kaynaktan yayılan ışığı gözlemciye doğru odaklayarak, aynı cismin birkaç görüntüsünü birden oluşturur. Profesör Djorgovski'nin ekibi, sistemi incelediğinde, üyelerin hiçbirinin hayali olmadığını, dahası, iki yerine biri oldukça soluk üç kuasardan oluştuğunu belirlemiş. Çünkü yapılan hesaplar, görüntülerin bir kütle çekim merceklenmesinden kaynaklanıyor olabilmesi için, 3 yerine dört görüntünün oluşması gerektiğini gösteriyor. Bu durumda görünemeyen hayalin ardındaki bir gök tarafından perdeleniyor olması gerekir ki, gözlemler arada böyle bir kütlenin bulunmadığını ortaya koymuş. Ayrıca araştırmacılar sistemin üyelerinden gelen ışıklar arasında küçük ama anlamlı farklar da belirlemişler. Belirlenen kuasarlar yaklaşık 10 milyar ışık yılından biraz daha uzakta. Bunun anlamı evreni ortaya çıkaran büyük patlamadan aşağı yukarı 3 milyar yıl sonra oluşmuş bulunmaları. Yani şu an gördüğümüz bu 300 kuasarların 10 milyar yıl önceki durumları. Peki birini bile bulabilmek kolay değilken 3 kuasarın birden aynı noktada bulunması nasıl açıklanabilir? Araştırmacılara göre yanıt 3 ayrı gök adanın ya da kümenin birleşmesinde yatıyor. Gök adaların kütlelerinin büyük kısmını yıldızlar değil yıldızlar arasındaki gaz oluşturur. Gök ada etkileşimleri sonucu hareketlenen bu gaz kütleleri merkeze çöküyor ve merkezdeki kara deliğe bitmek bilmez bir ziyafet sunuyorlar. Profesör Djorgovski'nin bilgisayar benzetimleri yani simülasyonları Normal olarak birleşen iki adadaki kuasarların bir süre varlıklarını bağımsız olarak sürdürdükten sonra sonunda birleşenlerini gösteriyor ama işin içine başka bir kuasar daha girdiğinde işler hayli değişiyor. Oyuncu sayısı üçe çıkınca önceki iki kuasarın birbirine yaklaşım süreci duruyor ve yanına daha küçük kuasarı da alan orijinal ortaklardan biri ötekini kütle çekim sapanıyla birleşen gökadaların dışına fırlatıyor. Bu darbenin geri tepme etkisi de ilk maçı kazanan iki kuasarı ters yöne fırlatıyor. Bu şekilde etkileşime giren kuasarlar saniyede 10.000 kilometreye varan hızlar kazanarak ana gök adalarının merkezlerinden çıkıp gök adaları çevreleyen geniş halelere hatta bütünüyle boşluğa fırlayarak başıboş gezgin dev kara delikler haline getiriyor. Kaltek ekibinin belirlediği kuasarların arasındaki uzaklık yaklaşık 100 bin ışık yıla kadar. Birleşen adalarının merkezlerindeki dev kara deliklerin eş değiştirme dansı henüz başlangıç aşamasında ve bilgisayar benzetimleri yakınlaşma ve uzaklaşma sürecinin toplam 100 milyon yıl alacağını gösteriyor. Tabii bu dans şimdi çoktan bitmiş ve birbirlerini boşluğa savuran kara delikler epeyce yol almış olmalı. Ama bunu gözlemle kanıtlamamız için yüz milyon yıl daha beklememiz gerekiyor. Değerli dinleyenler, bir İslam bilginleri ve icatları programımızın daha sonuna geldik. Yüce Yaratan'ın bizler için yaratmış olduğu kainatın büyüklüğü ve sırlarının insanlığın gafletten uyanmasına, Allah'ın birliği ve büyüklüğünün anlaşılmasına vesile olması temennisiyle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bir sonraki programımızda buluşmak dileğiyle hoşçakalınız efendim. İslam Bilginleri ve İcadları 1029 yılında Toledo'da yapılmış bir usturla, 1048'de yapılmış mekanik güneş ve ay takvimi,